Gözleri yaşla dolan kimse. Errahman ve Errahim olan Allah'a hamd olsun. Kalbi merhametle donanmış, bu merhameti gözyaşıyla dışına yansıtmış Resulullah'a salat ve selam olsun. Allah'ın ayetlerine karşı kalbini incelten sahabeyi i selam olsun. Arşın gölgesine talip olan kardeşim. Seninle Rahman'ın arşının gölgesinde gölgelenme konusunun muhabbetini uzun zamandır yapıyoruz. Allah'a hamdolsun bu ay başlığımızın ve hadisimizin son bölümüne gelmiş olduk. Gözyaşı Dökmek Edeceğim nasihatleri önce kendi nefsime sonra sen kardeşime yapıyorum. Rabbim ikimizin kalbini de bu nasihate açsın. Allahümme amin. Değerli kardeşim, derdim seni üzmek veya kınamak değildir. Terk edilmiş bir hakikati hatırlatmaktır. Kalplerin incelmesine, taşların yarılıp pınara dönmesine, merhametin gözyaşı olup akmasına bir davettir benimkisi. Siz bu söze mi hayret ediyor, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız? Hadi Allah'a secde edip O'na ibadet, kulluk edin. Necm Suresi 59-62. Ayetler İman edenlerin Allah'ı zikredip anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürperme zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu fasık, yoldan çıkmış kimselerdir. Hadid Suresi 16. Ayet Ağlamak, gözyaşı dökmek ve kalplerin ürpermesi, her biri Rabbimizin çağrısıdır. Islah, davetiye, şanı yüce olan alemlerin Rabbindendir. Bu davete icabet etmeyeli ne kadar zaman oldu kardeşim? Kaç kere Müslümanlara yapılan zulümleri düşünüp ağladın? Allah'tan korktuğunu söylüyorsun. Onun korkusundan kaç sefer kalbin titredi ve gözlerin yaşardı? Kur'an hafızı olmak ya da Kur'an okumayı öğrenmekle övünüyorsun belki de. Peki... Her ayetle birlikte kalbinde bir ürperme meydana gelmiyor mu? Duyduğun ve okuduğun ayetler seni ağlamaya sevk ediyor mu? Önemli olan budur. Öyle tahmin ediyorum ki bunun muhasebesini bile yıllardır yapmamışsın. Değil ki ağlayasın. Ağlamak, gözyaşı dökmek ve kalplerin ürpermesi. Bu taşlaşmış kalpleri inceltmeye davettir. Bilmiyorum farkında mısın kalbin incelmesi gerekirken taştan öte katılaşmış. Gözünden aylardır yaş boşalmıyor, duyguların ölmüş, hüzünlenemiyorsun. Ağlamaktan göz suların, pınarların kurumuş. Oysa nice taşlar vardır ki onlardan pınarlar fışkırtır. Ve yine nice taşlar vardır ki Allah korkusundan yuvarlanırlar. Hele ki o dağlar. Rabbimizin karşısında on ufak olmuşlardır. Senin kalbinin Allah'a karşı korkusu ne durumdadır ki seni ağlamaya sevk etmiyor? Rabbimiz taşların yarılıp içinden pınarlar fışkırmasını, kendi korkusundan taşların yuvarlanmasını örnek verir bizlere. Bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da kasvetli katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Bakara Suresi 74. Ayet Ağlamak, gözyaşı dökmek ve kalplerin ürpermesi. Bu, seçilmiş peygamberlerin, nimet verilmişlerin yoluna davettir. Ağlamayı kendisine ahlak edinmeyenleri tüm peygamberlerin ortak ahlakına çağrıdır. Onlar ki Allah'ın ayetleri karşısında ağlayarak secdeye kapanırlardı. Affedilmeleri, cennete girmeleri garanti olmasına rağmen ağlamaktan vazgeçmediler. Sana ne oluyor da kardeşim ağlamak hayatından çıkmış? Cennetle mi müjdelendin veya aşireyi mübeşşereden olduğuna dair semadan haber mi geldi? Amel defterine günahların affolundu. Anadan doğduğun günkü gibi tertemiz oldun diye yazımı yazıldı. Ne oldu da hayatından ağlamak çıkmış? Sorgusu sualsiz cennete gireceklerden oldun diye Rabbinden ayet mi geldi de hesaba karşı kendini emin kılmışsın? Korkuya kapılmıyor, o günün zorluğu için ağlamıyorsun. İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail, Yakub'un soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlardı. Meryem Suresi 58-61. ila Ayetler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 İsra Suresi 107-109. ila Ayetler Ağlamak, gözyaşı dökmek ve kalplerin ürpermesi. Bu ağlamayı erkekliklerine sığdıramayan, kibirlerini yenemeyen ve kınıyanın kınamasıyla hareket edip merhamet damarlarından mahrum olanlara bir davettir. Önder olarak kabul ettiğin, Resul olarak inandığın Peygamberimizin ağlamasını görmüyor musun kardeşim? Peygamberimiz ağlamayı Allah'ın kula verdiği bir rahmet olarak isimlendirirken, senin ağlamamayı erkeklikle bağdaştırmanı nasıl tasvir edeceğiz? Allah ağlamayı kalbin yumuşaklığı diye nitelendirirken, senin ağlamayı kadın işi olarak isimlendirmenin ne olarak kabul edeceğiz? Biraz düşünsen göreceksin ki bu Allah'ın rahmetinden uzaklaşma ve kalp katılığıyla cezalandırılmadır. Ağlamanın siyaseti yoktur kardeşim. Ağlamak ne erkek işi ne de kadın işidir. Bu peygamberimizin ahlakıdır. Senin ve bütün Müslümanların da ahlakı olmalıdır. Şimdi sana peygamberimizin hayatından bazı bölümleri paylaşıyorum. Bunları dikkatlice okumalı ve kendine örnek almalısın. Usama bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin yanında bulunuyorduk. Peygamberin kızı Zeynep, oğlunun ölmek üzere olduğunu ve kendisinin yanına gelmesinin haberini gönderdi. Peygamber haberciye dedi ki, Ona, Zeynep'e geri dön ve ona haber et ki, şüphesiz ki aldığı da verdiği de Allah'ındır. Her şeyin onun katında belli bir eceli vardır. Sabret ve ecrini Allah'tan bekle. Haberci Zeynep'in yanına gidip tekrardan peygamberin yanına geldi ve dedi ki, Kızın senin gelmen için kesin bir yemin etti. Peygamber bunun üzerine kalktı. Ben Sa'd bin Ubade ve Muaz bin Cebel peygamberle beraber gittik. Çocuk peygambere verildi. Çocuğun canı gidip gelmekteydi. Vücudu sanki eskimiş, pölsümüş, deri kırba gibiydi. Peygamberin gözleri yaşla doldu. Sa'd dedi ki, ''Ya Rasulullah, bu da nedir?'' Peygamber şöyle cevap verdi. Bu, Allah'ın kullarının kalbine koymuş olduğu rahmettir. Allah kullarından merhametli olanlara merhamet eder. Enes radiyallahu anh, Peygamberimizin oğlu İbrahim'in vefatı hakkında şunları anlatır. Peygamber, son nefesini vermekte olan oğlu İbrahim'in yanına girdi ve onu görünce gözlerinden yaş geldi. Bunu gören Abdurrahman bin Af, de mi ya Resulullah?'' dedi. Peygamber şöyle cevap verdi, Ey Abdurrahman bin Af, bu gözyaşları rahmettir. Evet kardeşim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece ölümle alakalı durumlarda ağlamamıştır. O Kur'an okurken, Kur'an dinlerken ve Allah'ın huzurunda namaz kılarken de ağlamıştır. Ağlamak onun sünnetlerindendir, bunu birçok yerde ifa etmiştir. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh anlatır. Bir gün peygamber bana kendisi için Kur'an okumamı söyledi. Ben, ya Resulullah, sana indirilmiş olduğu halde ben mi sana okuyayım dedim. Peygamber, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim dedi. Ben de kendisine Nisa suresini okudum. Nisa suresinden her ümmetten bir şahit getirdiğimizde ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimizde Onların halleri nice olur. Nisa suresi 41. ayetine gelince, Peygamber bu kadar yeter dedi. Ben başımı kaldırıp baktığımda, Peygamberin gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Bu tarzıf radiyallahu anh babasından rivayet eder ve şunları paylaşır. Peygamberi namaz kılarken gördüm. Ağlamaktan dolayı değirmen sesi. Başka bir rivayette, Su kaynaması sesi gibi bir ses, hırıltı geliyordu. Evet kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlarında ağlarken, Rabbine karşı şükrünü ağlayarak eda ederken bizler namazlarımızda ne durumdayız? Allah'ın huzurunda katılaşmaya yüz tutmuş kalbimiz ve ruhumuz ne ile meşguldür? Neleri düşünüyor, neleri ümit ediyor veya neler için üzülüyoruz? Ağlamak, gözyaşı dökmek ve kalplerin ürpermesi. Bu günah bataklığına dalmış, tevbeden uzaklaşan ve ateş çukurunun kenarında bekleyenlere bir çağrıdır. Ateşin yakıcılığı ve yok ediciliği malumdur. Bu Rabbimizin günahkarlara hazırladığı bir azaptır. Nasıl evimiz yandığında suyla bu ateşi söndürüyoruz, hakeza günahlara karşı da gözyaşlarımızı dökmeliyiz. Cehennemin o kızgın, yakıcı ateşini neyle söndürmeyi düşünüyorsun kardeşim? Önünde iki yol var, ya tevbe ya da ağlamak. İkisinden de mahrumsan ateş seni yutar, haberin ola. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İki göze ateş dokunmaz, Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyen göz. Allah korkusuyla gözyaşı döken kişi, sağalmış süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez. Tirmizi, Züht 9 Bilmez misiniz, gerçekten Allah, gözyaşı ve kalbin elemi sebebiyle kişiye azap etmez. Fakat dilini işaret ederek bunun yüzünden azap eder veya bağışlar. Buyurdu. Buhari, Cenâiz 44 Ağlamak, gözyaşı dökmek ve kalplerin ürpermesi. Bu günahlarını unutup dünya eğlencelerine dalan, gülmeyi kendisine ahlak edinenlere bir çağrıdır. Kalpler Allah'a ve ayetlere karşı ağlamakla incelir. Çok gülen kişinin kalbi katılaşmış hatta ölmüştür. Kalp öldü mü elemi, acıyı hissetmez. İşlediğimiz günahlara ve bulaştığımız haramlara karşı kalbimiz harekete geçmez. Normal bir şey yapmış gibi rahat içerisinde olur. Evet kardeşim, gülmekten, kahkaha atmaktan kalbimiz kas katı kesilmiş. Gülmek öyle fıtratımıza işlemiş ki, her ortamı esprilerle beziyor, insanların iyi arkadaş veya kötü arkadaşlığını onlarla geçirdiğimiz eğlenceli, bol gülmeli vakitlerle ölçüyoruz. Keşke peygamberin bildiklerini bilseydik, keşke ölen insanların kabirde ne yaşadıklarını duyup görebilseydik, Keşke cehennemin ve mahşerin dehşetini anlatan ayet ve hadisleri zihnimizde hep canlı tutabilseydik. İşte o zaman bizler çok ağlar, az gülerdik. Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Kütüb-i Sitte, Hadis No. 7281 Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Buhari Küsuf 2 Müslim Küsuf 1 Ağlamak, gözyaşı dökmek ve kalplerin ürpermesi Bu, Rahman'ın arşının altında gölgelenmeye talip olanlara bir çağrıdır. Güneşin bir mızrak insana yaklaştığı mahşer günü, kimisi diz kapağına kadar, kimisi göbeğine kadar, kimisi ağzına kadar terlerken, Allah'ı tek başına zikredip ağlayanlar, Rahman'ın arşının altında gölgelenecek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 Bu ahlakı nasıl edeceğiz diye soruyorsundur. Bu konuda birkaç öneriyle sana yardımcı olacağım inşallah. Aslında yukarıda konunun içinde nasıl ağlayabiliriz sorusuna cevap verdim. Ama özetle sana ağlamak için şu maddeleri önerebilirim. 1- Allah'ın subhanehu ve Teala rahmet merhamet sıfatıyla kuşanmak ve onunla yaşamak. Çünkü gözyaşı merhametin dışa yansımasıdır. 2- Allah'tan hakkıyla korkmak ve Allah'a karşı korkuyu arttıracak sebeplere yapışmak. Allah korkusu taşlardan pınar fışkırtmış, taşı yerinden harekete geçirmiştir. 3- Kalbi inceltmek ve onu yumuşatacak sebeplere yapışmak. Hakeza, kalbi katılaştıran unsurlardan da uzak durmak gerekir. Bu konuda Ebu Hanzala hocamızın kalp katılığının yerilmesiyle ilgili yaptığı sohbetler dinlenebilir. Değerli kardeşim, konumuzun sonuna gelmiş olduk. Rabbim beni ve seni arşının altında gölgelenenlerden kılsın. Okuduklarımızı anlamayı, yaşamayı ve anlatmayı nasip eylesin. Allahümme amin. Bir sonraki sayımızda görüşme ümidiyle. Davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 42. sayısında yayınlanmıştır.